Kardeşim gencecikti. Sen ne Eybu Sofyan? Bunun sorumlusu sensin. Öcümüzü alacağız. Merak etme. Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Hmm. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu. Babam Ümeyye'yi öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var?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 Umeyr, Saffan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hz. Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. ''Ya Resulallah, Umeyir kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.'' Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz Müsaade edin ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi Bırakın gelsin dedi Ali, Hamza, Saad, tetikte olun Bu adama asla güvenilmez Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın Ben de arkasında olacağım Merhaba Peygamberimiz Umer'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu. Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için. Peygamberimiz öyleyse kılıç ne için diye sordu. Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki? Peygamberimiz doğru söyle buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Safvan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin. O da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var. Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu. Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı. Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin Allah Şükürler olsun Hamd olsun Allah'a hamd olsun Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi Kardeşinize dinini öğretin Ona Kur'an okuyun Ve esir olan oğlunu ona bağışlayın Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu İstediği gibi de yaptı Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Saffan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam Peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, tek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın. Peygamberimiz, Ömer dedi, eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer, belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir. Ashab-ı kiram, Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer, Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hz. Muhammedle yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş ile sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'ab bin Eşref şöyle bağırdı. Ebu'l Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı, Yerin üstünden daha hayırlıdır. Bu sözler Müslümanların Kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın Azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı Verdiler. Muhammed Sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun Bizden çekilsen iyi olur çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın Evet, evet korkulacak, insanlar, korkulacak insanlar, insanlar Göstereceğiz onlara şey, göstereceğiz, göstereceğiz. Evet, evet, Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu Yüce Allah onlar için şöyle diyordu Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi. Ey enser topluluğu! Allah ey muhacirler! Allah Allah. Yardımıma koşun! Allah Allah. Ne oldu? Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Oralı olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım. Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak! Ahlaksız elik. Nasıl yaparsın bunu? Hiç mi utanman yok? Hareket etmiyor. Bir bakın nefes alıyor mu? Nefes almıyor. Ölmüş. Onu öldürdünüz. Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirli kaldı ne düzen. Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne! Yürüyün üstüne! İşte cana can. bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük. Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacak Ey Ensar toplanın! Kardeşiniz o Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim, münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu. Kaynukoğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekle 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl ölürler. Elim kolum bağlandı ne yapacağımı bilemiyorum. Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir sapta olman hiç akıl kârı değil. Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannetiyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum. Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin. Bak bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz. Yahudiler Hz. Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı, mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti. Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran. Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbnü Übey sözünü tekrarladı. Muhammed bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma. Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey Peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi. Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin? Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile, Arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatı'daki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar, Müslümanları silah ve zırh teçizatı bakımından hayli zenginleştirmişti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.